Ya Rahman Ya Rahim Rabbi rabbil ve salatu ve selam ala seyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tabi'ahû bi ihsanin ecmeîn Emma bilmem eyer <gülüyor> İkran fînna iftala al Hadis Kitabû Allah ve iftala al Hadi Hadi Şeyidnâ Muhammedû sallallahu aleyhi ve sallam. Eşverl umurlu muhteşatı hâl ve kül mühteşetim bidâ ve kül ve kül ve kül balâletin esahibâhâ fi ve bil sene sallallahu aleyhi ve İttalaktu'sül cennette feraiz ekser ehlih fakara Ve ttalaktu'sül nâlik feraiz ekser ehlih eriyâo vel nisa Sadra Rasulullah bi makâl Aziz ve muhterem kardeşlerim allah Teala Hazretleri'nin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. İki cihanda allah Teala Hazretleri sizleri ve bizleri eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis şeriflerini Ramızül hadisler okuyoruz. 73. sayfanın 9. hadisi şerifi Abdullah İbni Amr bin i rivayet olunmuş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu hadisi şeriflerinin okunmasına ve izahına başlamadan önce evvela ruhu u paki için sonra onun alimin, ashabının, ezvacının, evladının, etbaının ve hasreten Sadat ve Meşayi Türkü Ali'yemizin Ebu Bekir ve Hazreti Ali radiyallahu anhümla efendilerimizden hocalarımız Muhammed Saidi i Bursa'lı'ya kadar hüzeran eylemiş olan cümle saadat-ı meşayihimizin ve onlara bağlı halifelerinin, nüritlerinin ruhları için ahirete geçmiş olan bütün Müslüman geçmişlerimizin, anne ve babalarımızın, dede ve ninelerimizin, kardeş ve yakın ve arkadaşlarımızın, akrabamızın, dostlarımızın ruhları için şu derdelerde methum bulunan Enbiyaullah, Evliyaullah, Salihler, Veliler, Şehitler, Gaziler, hayır ve hasenat sahibi olan kimselerin ruhları için uzaktan yakından bu hadis-i şerifleri dinlemeye gelmiş olan siz kardeşlerinizin ahirete geçmiş olan bütün Müslüman geçmişlerinin ruhları için bizim de saat ve afiyetimiz, saadet ve selametimiz için bir Fatiha, üç ihlas şerif okuyup öyle başlayalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu hadisi şeriflerinde buyuruyorlar ki اِطَّالَعْتُ فِي الْجَنَّةِ Şöyle cennete bir baktım muttabi oldum manzarasına ahadisine Allah nasip eyledi şöyle bir toptan tepeden nazar etmek müyesser oldu gördüm ki فَرَاِلْتُ اَكْسَرَ اَهْلِهَ الْفُقَرَ cennet ehlinin ekseriyeti çoğunluğu dünyada iken fakir olan kimselermiş. Baktım ki cennetteki insanların büyük çoğunluğunun dünyadaki fukara kimseler olduğunu gördüm. Cehenneme böylece ıttıla şöyle başımı kaldırıp baktım gördüm ki tepeden kuş kapışı bütün ahalisini Allah ona öyle göstermiş, mümkün olmuş feraitü eksere ehlihel ekseriyetinde ekseriyetini teşkil eden cehennem ahalisinin ekseriyetini zenginlerin teşkil ettiğini gördüm fakirler değil zenginler burada ve en nisa kadınların olduğunu gördüm yani zenginler ve kadınlar ekseriyetini teşkil ediyor cehennemin cennetin ekseriyetini de bu kadarcıklar teşkil ediyor. Akdada birlikte Amr radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş hadis-i şerif. <gülüyor> Muhterem kardeşlerim, beşeriz. <gülüyor> Bu sahih hadis-i şerifin, kaynakları kuvvetli hadis-i şerifin manasını bilmeseydik hatta bildikten sonra bile insan olur Çare arıyor. Zengin olma çaresi arıyor. Zengin olayım da param çok olsun da rahat edeyim diye düşünüyor. Çünkü hakikaten bütün taş ve parayla ateş bağısına, insanın parası olması ihtiyaçlarını karşılamasına vesile oluyor gibi görünüyor. Ve onun için var gücüyle insanoğlu para kazanacağım diye bir çalışma içinde oluyor. Hepimizin mesleği var. Bir kazanç kapısı var. Bir uğraşı, çalışması var. Para iyi de yalnız bu parayı kazanma yolu çok önemli. Para para insanın dünyadaki bir takım müşküllerini halletmesine yardımcı oluyor da paranın kazanılmasına dikkat edilmezse ahirette başına müşküller, çoraplar örüyor, dertler getiriyor. Çünkü paranın kazanılmasına haram girdi mi? yaşır. girdi mi? Adaletsizlik Girdi mi? Hırsızlık, arsızlık Girdi mi? Yasaklar, günahlar Girdi mi? O para Kirli para oluyor. Kirli para da insana Ahirette hayır getirmiyor. Çünkü Hesabı var. Allahu Teala Hazretleri herkese Soracak ki Sen zenginliğini Paranı, varlığını Nereden Nasıl sağladın? Ne yolda elde ettim? Hırsızlıkla mı? Rüşvetle mi? Faizle mi? Kumarla mı? Piyangoyla mı? Sigortayla mı? Çalışarak mı? Aldatarak mı? Hırsızlayarak mı? Efendim dolandırarak mı? Bunların kazancı şekli kazanç şekli gayrı meşru olduğu zaman mutlaka cezası var mutlaka haram paradan dolayı insanın cehennemde yanması var. Haramla beslenen vücudun o haramla beslenen hücreleri mutlaka cehennemde yanacak. Bir de para helal olabilir. Mesela babasına miras kalmış, helal. Ölüm hak miras, helal. Normal malları satmaktan şeriata aykırı olmayan güzel bir yolla ticaret yaparak kazanmak olabilir. Çalışarak kazanmış olabilir insan alın teri dökerek, Bazen de helal parası kirlenir. Mesela kişinin kazancının içinde fakirin hakkı vardır. Zekat borcu vardır. Fıtır borcu vardır. Bunları vermediği zaman temiz olan paranın içinde fukaranın hakkı kalmış demektir. Evet kazanırken meşhur yoldan kazandı ama bu paraların insana yüklediği görevler var. Onları yapmadığı için oradan da sorumlu olabilir. İki. Üçüncüsü harcadığı yerlerden dolayı sorumlu olur. Yani parayı aldı Efendim gitti bir lüks yere harcadı geldi gazetelerden duyuyoruz zenginler şimdi efendim falan yerdeki kumarhaneler efendim biraz kesada uğradığından kesada uğradığından kalkıp bilmem Avrupa'nın hangi kumar memleketine gidiyorlarmış kumar oynuyorlarmış paraları harcayıp yutulup geliyorlarmış. Veyahut şakafat ve lüks ve keyif ve zevk ve eğlence ve efendim Vur patlasın çal oynasın şeklinde harcıyorlar ha, Harcama şeklinden dolayı da insan hesaba çekilir Kazancından kazanma şeklinden Kazandıktan sonra onunla ilgili vazifeleri yapıp yapmadığından Üçüncüsü de harcama yerlerinin Allah'ın rızasına uygun olup olmamasından dolayı cezaya çarpılır. Cihad için para isteniyor, vermiyor adam. Ama çocuğunun sünneti için milyarlar harcıyor. Oğlunun düğünü için olmadık masraflar yapıyor. Gelininin gelinliği için akla hayale gelmedik masraflar yapıyor. Ha, i̇şte bunların da yani hayra vermediği için. Şerre harcadığı için vebali olur. En ne olacak? Fakirliğini isteyelim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ni'mel ma salih, lilraculis salih helal temiz bir para salih hayırlı bir kimseye yakışır. Hem de ne güzel yakışır. Neden? Helal paranı eline geçmesi üzerine o şahıs dininin imanının takvasının icabı olarak o parayı hayra harcar. Hayır yapar, hasenat yapar. Bugün Türkiye'de yapılan işlerin çoğunun kaynağını araştırsak eski ve yeni hep insanların hayır sahibi olanlarının kesesinin ağzını açıp da fedakarlık yapıp da Harcadıkları paralardan olduğu görülür. Koskoca kurbağa hastanesi, kocaman terkos gölü ve terkos teşkilatı. Efendim muazzam efendim bilmem filanca tesisler falanca tesisler falanca valide sultanın, filanca paşa'nın ve tekiz zenginin ki ağanın hayır oluyor. Yani büyük ölçüde hayırlar onlara dayanıyor. Binaenaleyh hayırlı insana hayırlı para iyi uygun düşer. Çünkü onunla hayır yapar. Ama kinetsiz, tabiatsız, bozuk bir insana para geçti mi şımarır. Sonradan görme diyoruz. Edepsizleşir. Ne yapacağını şaşırır. Kibirlenir, gururlanır, zulme kaçar vesaire. O zaman felaket olur. İstatistik yapılsa genel olarak zenginlik insanı azdırır. Mümkün değil. Sen azmazsın çocuğun azar. Çocuğun azmaz, torunun azar. Kucalıyorsun bazı insanları, ya niye böyle yapıyorsun, etme, eyleme, bilmem ne filan. veya yani usulünce konuşursan adamla, tek kızdırmazsan kafasını, usulüyle konuşursan, yumuşarsa, diyor ki, benim de babam şöyleydi, dönem böyleydi, efendim biz filanca müftünün sülalesindenmişiz, filanca efendim yüksek zatın soyundanmışız. E yani senin üzerinde? O sevaplar işledi, kazandı, senden ne haber, sen ne yapıyorsun? Yapmıyor, neden? Şaşırıyor. Yani babasının, dedesinin efendim böyle asaletinden, parasından, pulundan evlatlar biraz böyle onu bunu beğenmez oluyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda zenginin birisi otururken fakirin birisi gelmiş yanına oturmuş. Zenginle şöyle biraz toparlanmış, çekilmiş, entarisini filan çekmiş, cübbesinin ucunu çekmiş neyse Efendimizin rengi atmış şöyle bir yüzü kızarmış kızgınlık emareleri belirmiş yüzünde demiş ki zengine fakirliğinin sana bulaşmasından mı korktun? yoksa senin zenginliğinin bir kısmı oya akar gider diye mi korktun? ne oluyor? ne o toparlanmak? şöyle yanına fakirin gelmediğinde, gelmesinden memnun olmamış gibi bir tavır ne o? fakirlik mi bulaşacak diye korktun yoksa zenginin ona kaçacak diye mi korktun bakmıştı peygamber efendimiz kızgın adamcağız tabi toparlamış dedi ki ya Resulallah zenginlik fena mı elbet fena demiş yani bu tavırda davranırsan elbette fena ne yapacaksın çare ne zenginliğinden ona ikram edersin yardım edersin seversin o zaman o zaman kıymeti var yani zengin baklava börek yiyor. Efendim vicdanın içeceğinin fazlasını bidonlara doldurup atıyor. Fakir şurada bir lokma bulamıyor, bir simit bulursa kıtır kıtır efendim yutkuncam diye uğraşıyor. Birisinin derdinden ötekisinin haberi yok. Birisi efendim gün güzel eğlendim. Bugün nasıl daha güzel eğlenebilirim diye boğaz içinde yer arıyor, gazini arıyor, bilmem ne arıyor. Ötekisi Efendim bu akşam çocuklarım gene ağlayarak Beni kapıda karşılarlar Çocuklarıma ne ekmek götüreceğim Diyor 3000 liralık ekmeği alacağım diyor. Kuyrukta efendim, şu kadar saat bekliyor Ne olacak O zengin o fakire acıyacak Yardım edecek Allah'ın verdiğinden o tarafa verecek Vermediği takdirde olmaz Demek ki insana azdırma Ümumi bir şeyi var Azdırma tarafı var zenginliğin efendim fakirlikte sabrederse Allah'ın merhametini çekip cennette derece kazandırabilir bir insana ama fakir de günaha girebilir ha isyan ederse sabretmezse terbiyesizlik ederse efendim e, karşı gelirse o zaman da o da günaha girebilir esas ittifalle Hayırlı, mübarek, Müslüman bir fakir mi iyi? Hayırlı, mübarek, Müslüman bir zengin mi iyi? Müslüman zengin iyi. Neden? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Sizin Kuvvetli olanınız Kuvvetli Müslüman Zayıf Müslümandan Allah'a daha sevgilidir. Ve daha faziletlidir. Hepsi hayırlıdır ama Allah onu daha çok sever. Çünkü kuvvet İslam için kullanılır. Oradan çeşitli faydalar hasıl olur. Kuvvetin bir çeşidi de mali kuvvettir. Elbette böyle bir şeyi kazanmaya gayret edeceğiz. Ama illa kazanacağız diye uğraşmayacağız. Helalinden kazanacağız diye uğraşacağız. Aman helal olsun, haram olmasın. Bak bugün Türkiye'de haram yoldan bir günde milyoner olanlar var, milyarder olanlar var. Bir vurgun ülkesi haline geldi memleket. Efendim rapolarla, faizlerle, devleti batırmak bahasına, sahtekarlıklarla, onun bunun parasını çabuk çöküp, çantasını eline alıp, uçağı atlayıp, falanca yere kaçarak, falanca yere kaçarak, milyarlar toplayıp, vurup gidenler olabiliyor. Öyle bir şey. Evet, bir günde zengin oluyor. Zengin oluyor ama ahiretini mahvediyor. Haram yoldan kazandığı için. Biz ne yapacağız Müslümanlar olarak? Ne aldanacağız ne aldatacağız. Ne sen aldan ne aldat Aldanmayacaksın da aldatmayacaksın da. Ben kardeşlerim aldanmasın diye de çok üzülüyorum. Yazılar yazıyorum çiziyorum. Aman şöyle yapmayın, böyle yapmayın. Efendim şöyle zarara uğramayın böyle zarara uğramayın. Efendim, aldanmasını da istemiyorum kardeşlerimizin. Yani elindeki parayı kaptırmasını da istemiyorum. Ama daha çok para kazanacağım diye haramat sapmasını da Allah istemiyor. Helal olsun. Gayri meşru yoldan kazanmayacak müsman. Bir böyle buna dikkat etmediği için zenginler çok giriyormuş cehenneme. Bir de ve nisa kadınlar çok giriyormuş. Maalesef tabii kadınların dindarları var. Mübarek hacı teyzelerimiz var, başörtülü, eli tesbihli, ağzı dualı, namuslu efendim başkalarına İslam'ı öğreten Kur'an öğreten filan başımızın tacı teyzelerimiz var, bacılarımız var kızlarımız var mücahide, gayretli efendim güzel şeyler yapıyorlar ama ekseriyete bakacak olursan şöyle sokakta yani başını kaldırıp erkek olduğun halde başını kaldırıp sen etrafa bakamıyorsun kız gibi sen böyle başını eğmişsin neler etrafa baksan günah yim günah kuşam günah, tavır günah hareket her şey efendim böyle inta bir sıkıntı. Kadınların da ekseriyetle efendim yaptıkları yanlış olduğundan cehennemin çoğunluğunu onlar teşkil ediyor zenginlerle beraber. Kadınlar teşkil ediyor. Neden? Namusunu korumuyor, kapanmıyor, örtülmüyor, söz dinlemiyor, sabretmiyor efendim vesaire vesaire oralardan zarara uğruyor. Biz şimdi kendimize bakalım kendimiz ne yapacağımızı düşünelim ne yapacağız ille zenginlik istiyorum diye hırs gösterip haramlı veballi günahlı işlere bulaşmayacağız büyük bir titizlikle kazancımızın helal olmasına dikkat edeceğiz aldanmamaya ve aldatmamaya gayret edeceğiz helalinden kazanacağız bu bir efendim eğer zengin isek, Allah bizi mal vererek imtihan ediyorsa, bakalım bu kulun zengin olunca nasıl kulluk yapacak diye kimisini fakirlikten imtihan eder, kimisinin zenginlikten para vermişse, Allah bize mal vermişse onun da gereği olan yardımı, hayrı, hasenatı yapacağız. İslam'ın ve Müslümanların faydasına, Allah'ın rızasını kazanacak yola parayı harcayacağız. Hanımlarımıza, çocuklarımıza dikkat edeceğiz, nasihat edeceğiz. Aman bakın, ekseriyetle kadınlar cehenneme gidiyorlarmış. Siz öyle cehenneme gidenlerden olmamaya dikkat edin. Aman örtünüze dikkat edin. Aman efendim namusunuza dikkat edin diye efendim onlara nasihat edeceğiz. Hani eee Tabi kadınların ekseriyetle İslam'dan uzak yetişmesinin bir sebebi onların dini bilgilerini kazanma imkanlarının az olmasıdır. İşte erkek camiye gelir, cuma hutbesi dinler, pazar vaazı dinler, efendim hocaların yanında bulunabilir vesaire. Kadın bir kere evden çocuğunu bırakıp çıkamıyor çocuğuna bakmaktan, ev işlerini hazırlamaktan akşama yemek yetiştireceğim derken aa bir de bak bir akşam oluvermiş çekemiyor, Kur'an-ı Kerim'ini okuyamıyor, Efendim, kitap ok açıp okuyup da ilmini ilfanını ilerletemiyor onun için dini bilgi bakımından cahil kalıyor. E, cahil kadının çocuğu da cahil oluyor onun kızı da daha cahil oluyor. Böylece kadınlarımızın görüyoruz ki İslami bakımdan bilgide dezavantajlı bir durumu var. Onların İslami bilgileri doğru bir gün kazanmaları için tedbirler alacağız. Biz ben şahsen böyle düşündüğüm için şu camiye geldiğimiz zaman hocamız Cennet Mekanından sonra vazife bize gelince ilk önce düşündüm bu kadınlar vaaz dinlemesi lazım nereden dinleyecekler? Erkekler kısmı var, kadınlar kısılıyor hadi onu yapalım ve kadın. Ta Amasya'dan, tokattan ev erzurumdan geliyor tekkeyi ziyaret etme ateş alacak nerede alacak? Yani kadınlar kısmı yok yüz numarada. Bir kadınların ateş almaya yeri yok. Birçok camilerde de böyle. Yani eskilerde acayip bir şey. Efendim kadınlar kısmı düzenli değil ve ateş alma yerleri vesaireler düzenli değil. ve Kadınlara efendim yapılan eğitim eksiklik alıyor. Hadi eğitim nasıl sağlayabiliriz? radyoyla sağlarız. Radyo kuruyoruz. Dergiyle de sağlarız. Dergi kur, kuruyoruz. Dernekle sağlarız. Dernek kuruyoruz. Kadınlar birbirlerine bilenler bilmeyenlere öğretsin. Türkiye'nin şu anda rakamını bilemeyeceğim. Kaç yerinde kadın aile derneklerimiz var? Kadın aile dergimiz var. Kaç yerinde radyo yayınlarımız var? Allah razı olsun. efendim O yayınları dinliyor kadın. Mutfakta dinliyor. İşini yaparken dinliyor, öğreniyor tamam. böyle triyakı olmuşlar, çevirmişler orayı. Devamlı efendim dinliyorlar. kardeşi de dinliyor, evde kadın da dinliyor. Bir eğitim oluyor. İşte bunları buna benzer çalışmaları yapacağız diye kendim kendi, kendi hanım evlerimizi, annelerimizi, hanımlarımızı, kızlarımızı bu cehenneme düşen kadınların arasına düşmekten kurtaralım. Yani şöyle satmalarına mani olalım diye muazzam bir çalışma göstermemiz lazım efendim bu da çok önemli bir şey şimdi benim mesela üzüldüğüm noktalardan bir tanesi kadın hamile oluyor doğum yapacak böyle bir İslami şekilde erkeklere görünmeden doğum yapmasını sağlamak lazım bir kadın doğum hastanesi kurduk temelini attık efendim yeni boşuna da eh, inşallah inşallah faaliyete geçecek ama her şey parayla oluyor. Yani içine ameliyathane kurulacak para istiyor. Avrupa'dan şu cihaz gelecek, ultrason gelecek bilmem ne, muazzam paralar, milyarlar yutulup yutulup gidiyor. E şimdi durduk. Yani hayır yapacağız, kadın hastanesi olacak. Kadınlarımız orada hanım doktorlarla şey yapacak falan diye. İşte böyle nerede hayır varsa hemen onları yapar çalışalım inşallah destekleyelim Allah bizi ve ailelerimizi çocuklarımızı eşlerimizi kızlarımızı oğullarımızı cehennemden korusun. Amin. cehenneme düşmeyenlerden eylesin birvin bir hesap çennesinin girenlerden eylesin parayı görünce azmayalım Parayı görünce bu parayla benim neler yapmam gerekiyordu diye önce onu düşünelim. Paranın fazlalığını boş yere israf etmeyelim. Bu paranın fazlalığıyla İslam'a Müslümanlara faydalı hangi mülüsese de nasıl bir hayırlı iş yaparım diye onu düşünelim Mustafa kardeşlerim. Para biriktirmek, depo etmek. Efendim o oh şu kadar oldu param, bu kadar oldu param. Ne kendisi yiyor? ne de başkasına Efendim, faydası oluyor parasının bunun çok aleyhinde ağır ayetik yerime vardır allah Teala Hazretleri buyuruyor ki Bismillahirrahmanirrahim innel lezine yekmezûne zehebe vel tıddata altını gümüşü depolayıp saklayıp sandıkta sepette kutuda ve la yunfikûneha fî sebihillah. Allah yoluna harcamayan insanlar var ya Sevişir bir azabını Onların feci bir azaba uğrayacaklarını söyleyerek ikaz et Ey Resulüm. Başınıza öyle bir felaket gelecek ki bu hayırları sahbet etmediğiniz için diye onları ikaz et diyor ayetlerine. Yer me yuhma aleyh aleyha yer yuhma aleyha finari cehenneme. Cehennem ateşinde kızdırılacakmış o biriktirilen paralar altınlar gümüşler tetük va bihal cibahuhum alınları ne yapıştırılıp yakılacakmış bağlanacakmış alınları ve cunuhuhum yanları vücutları muhtelif yerlerine cibahuhum ve cunuhuhum ve denilecekmiş ki kendilerine İstikade olacak bir şey olduğu için miş diyorum. Kur'an bildirdiği için böyle olacak kesin. Isıtılacak. Kıpkırmızı hale getirecek. Yüzleri, elleri, ayakları, karınları, sırtları dağılanacak. Sonra denilecek ki kendilerine hadama kenestum enfusikum. İşte bu kendi keyfiniz için keyfin yerine gelsin diye, zengin olayım diye biriktirdiğim paraydı Bunlar. Küllükü ma işte biriktirdiğimiz paralarla kınal katlanmış tadın bakalım azabını diye öyle kinayeli sözlerle cehennemde azap olacakları bildirmiyor. Vantajler ziyetleri hayır hasenatı yerli yerince Allah'ın rızası uygun olan Müslümanlardan olmayı Allah nasip edesin. Onuncu hadisi şeri. U bu, bu billahe vela kushribdihi bir şey fa'mel fa'mel lillahi ce enneke terahu ve adud nefseke fil mevtâ velkü lillâhe indekülle hacer ve kulli şecer ve izâ amilte seyyaten fa'mel bi cembiha hasaneten es bil اَلَا اُخْبِرْكَ بِاَمْنَكِ النَّاسِ مِنْزَارِكَ وَاَشَارَ اِلّٰى لِسَانِهِ وَهَلْ يَكُبْ بُنْنَاسَ عَلٰى مَنَاكْسِرِهِمْ فِي نَارِ اِلّٰى هَذَٓا وَعَذِكُ بِجَبَلْ رَضَيَ اللّٰهُ عَلَىٰهِ تَ bir hadis-i şerifi okudum Taberani i̇bn Hibban ve diğer kaynaklarda var Efendim ricani güvenilir insanlarda da diye de kaynaklar bildiriyor bu hadisi. İyice dinleyelim. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz muhatabına belki muhaz Hazretleri ravi olduğuna göre bizler ona söylemiş olsa gerek. Buyuruyor ki "Bu billah, sana teşrittiği şeya. Allah'a kulluk et." Allah'tan başkasını ona şerit koşma Allah'tan gayriyi Allah'a şerit koşma sadece Allah'a ibadet et. müşrik olma kafir olma şirk yapma bu sırf Allah'a ibadet etmek çok önemli bir mevzu aslında üzerinde geniş geniş insanın düşünmesi lazım ve hareketlerini ona göre tanzim etmesi lazım Şimdi bazıları Allah'a inanıyor da şirk koşuyor. İlla müşrikün Allah'a şirk koşarak inançlarında şirk olduğu halde, inançları sakat olduğu halde öyle oluyorlar. O şirkin olmaması lazım. Hadis, safi bir muhlisine devittin. Sırf Allah'a ibadet edecek, sırf Allah'tan isteyen, Allah'a ibadet eden, Allah'tan bekleyen efendim bir insan haline gelecek Müslüman. Bu bir eğitim meselesidir. Elhamdülillah işte bu tasavvuf yolunda böyle şirkin gizlisinden, aşikaresinden sakınma hususunda tabi bilgiler öğretiliyor. وَعْبَلِّ اللّٰهِ كَاَنَّكَ terahu Ve Allah'a karşı vazifelerini, ibadetlerini yaparken görüyormuş gibi Allah'ı öyle halisane yap yaptığın ameli, ibadeti Allah'ı görüyormuşsun gibi. Evet sen onu göremezsin ama sanki Allah'ı görüyormuşsun gibi ona namaz kılarken öyle Allah-u Ekber deyince karşındaymış. O karşında olduğunu bilerek efendim söz söylerken senin söylediğini görüyor ve duyuyor diyerek, iş yaparken yaptığın işi görüyor, kalbinden geçeni biliyor, niyetini biliyor diyerek Allah'ı görüyormuş gibi sen onu görüyormuşsun gibi ibadetini amelini ona göre yap diye emrediyor. Ve acit nefske fil kendini ölüler arasında say. Kendini ölüler arasında say. Şimdi bu insanın kendisini ölüler arasında sayması ne demek yani? Öleceksin ne kadar yaşasan yani ok yaya konmuş yay gerilmiş Yunus Emre öyle diyor sen bu yayı attın farz et. yani gerilmiş artık girecek girecek işte bıraktığı zaman gidecek Ö ömrümüz de böyle yani herkes ölecek gelen göçecek çare yok efendim ve o günü o ölümü o ölümden sonraki halleri unutmaması lazım insanın şöyle bir Mezarlıkta benim halim ne olacak acaba? Ölülerin arasına ben de yatırıldığım zaman, benim de kadrim onların arasına yerleştiği zaman acaba halim ne olacak diye bir farz et bakalım. O istikbaldeki durumunun ne olacağını ve düşün. Etrafında seninle beraber gülüp oynarken şu anda bu dünyada olmayan, yaşamayan kimler vardı? Kimler geldi geçti? Şöyle bir göz geçip Sınıf arkadaşlarımdan. Mahalle arkadaşlarından, kardeşlerinden Komşularından, küçüklerden Büyüklerden Bir gün kendine de geleceğini düşünerek Ölümü Kendini ölmüştü Ölüler arasında say Muhtemem kardeşlerim Bizim büyüklerimizin çok güzel bir hali var Tasavvuf büyüklerimizin Şimdi bunu böyle bir başka insan Bu hadise okusa ne yapar bilmem Ama bizim büyüklerimiz ne yapmışlar baş üstüne ben bunu nasıl yaparım diye düşünmüşler. Kendini ölüler arasında say. Nasıl sayacak? Zikre oturduğu zaman rabıdayı merkez yapacak. Gözünü kapatacak. Nasıl öldüğünü göz önüne getirecek. Efendim nasıl yıkandığını, nasıl kabre konulduğunu, nasıl kabirde sorgutu hal olduğunu vesaireyi. İşte bak. Fiilen hadisi şerifi hemen uyguluyor. Çünkü ilmi bilip de İlmin gereği olan ameli yapmamak vebaldir. Çok büyük vebaldir. Biliyor, yapmıyor. İşte onun için bizim büyüklerimiz bildiğini uygulamaya önem vermişler. Kur'an'ı on ayet on ayet okurlarmış veya aşır aşır bölüm bölüm okurlarmış. O bölümü uygularlarmış. iyice hazmettikten sonra öteki bölüme geçerlermiş. Biz nasıl okuyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. 20 sayfa okudun. Ne anladın? Zaten Arapça bilmiyor ki ne anlayacak? Hiçbir şey anlayamıyorum. Arapça öğreneceksin. Bir Kemal Edip Bey vardı. Allah rahmet eylesin. Mümin bir insandır. Diniyetimi genel müdürlüğüyle yapmıştı. Şairli Edip'liği var. Kemal Edip zaten adı. Kemal Edip Türkçe oldu. Kur'an-ı Kerim diyordu. Arapça değil Rabçadır. Arapça değil Rabça. Yani Allah'ın keramı. E onu öğrenecek her Müslüman ve Arapça bilmiyorsan tefsirine bak insan anası babası yanındayorsa öğretmeye bakıyor sevdiği insan tabi o en iyisi karşı karşıya gelmek görüşmek de Arapça bilmiyorsan tefsirine bak tefsir yapış yakasına efendim alimlerin yani bu kadar cemaat gitse bir alime ya rebal altında kalırsın bize Allah'ın kelamını bilmiyoruz öğret dese, kaçar mı abi Kaçabilir miyim? Bu kadar kalabalıktan nereye kaçacağım? Kaçamaz. İsteyen yok. İstek yok. Burada kese dersi koyuyoruz. Önce 50 kişi, sonra 40 kişi, sonra 30 kişi, sonra 20 kişi, sonra 10 kişi, sonra 1 kişi, sonra 0 kişi. Olmuyor. Yani öğrenecek. Niye zevk almıyorlar? Duyduğunu tatbik etse zevk alır. Duyduğunu uygulayacak. Ne diyor burada da? Efendim, Kendini ölüler arasında say. Tamam. Ölüler arasında saymayı yapacak insan işte. Rabıtayı mevk yapacak. Gördün mü? Var mı bakalım şu ukada takımından İslam'a çatan, tasavvufa çatanlardan ölümü düşünen? Nasıl ukalalık ediyorlar televizyonlarda bilmem nelerde? Bak bizimkiler şeye koymuş. Tasavvufun faaliyetinin içine koymuş. Her gün bizim kardeşlerimizin hepsi rabıtayı mevk yapıyor. Bu hadisi şerifi uyguluyor. Öleceğini düşünüyor. Teneşe tahtasına nasıl yatır, yatırılacağını, yıkanacağını, kefenleneceğini, evden nasıl çıkarılacağını, musalla taşına nasıl konulacağını, imamın nasıl efendim bunu nasıl bilirsin diyor sorduğunu, hakkını, hakkınızı helal edin dediğini hepsini biliyor. Hepsini her gün tekrarlıyor benim kardeşim. Senin var mı öyle bir şey? O kadar o kadar yukarıdan konuşuyor. Sonra ne buyurmuş? Peygamber Efendimiz bu hadisi şerifinde yani Allah'a ibadet et bir şerif koşma ona. efendim sanki Allah'ı görüyormuş gibi ona ibadetini öyle candan yap kendini ölüler arasında farz et, say ve Resulillah'a indekülli haccarın ve külli şecer her taşın her ağacın yanına gelince Allah'ı zikret yani burada Allah'u alem her zaman demek tabi insan her zaman bir taşın yanına geliyor, her zaman bir ağacın yanına geliyor ya taş gelir ya ağaç gelir insanın karşısına işte her zaman demek yani diyorsun ki adama mesela sabah akşam seni düşünüyorum bu ne demek? sabahleyin birazcık düşünüyorsun kesiyorsun, akşamleyin birazcık düşünüyorsun, kesiyorsun mu demek? hayır, sabah akşam seni düşünüyorum aa demek ki gece gündüz veya sabah akşam dediği zaman hep düşünüyor, hiç hatırından çıkmıyormuş Sabah akşam bu işin çaresini nasıl buluruz diye düşünüyoruz diyor mesela. Ne demek bu? Tamamen demek. Burada da her aracın, her taşın yanında Allah'ı zikret ne demek? Çok zikret demek. Kur'an-ı Kerim'de de var zaten. Ya اِيُّهَا لَجِنَانَ اِذْكُرُوا اللّٰهَا ذِكْرًا كَسِرًا Münafıklar az zikreder diyor. وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهَ illa kalila. Zikretmezler demiyor, az zikrederler diyor. Yani hiç zikretmeyenin durumu ne kadar fena? Münafık bir de hiç olmazsa az zikrediyor. Bir de hiç zikretmeyen var. Bir de ondan da aşağıda efendim alçağın alçağı zikri inkar eden var. Zikri ancak kafir inkar eyledi. Zikir inkar edilir mi? Zikir var. Ama bucak bucak kaçıyor ve inkar ediyor. Ve, ve karşı geliyor. Olur mu böyle şey bilmem ne hu diyenler diyor. Ne olmuş hu demek? Allah'ın, işte Allah kastediliyor Hu derken. Hu Allah'ın nezi la ilahe illa Hu. Yani, hu diyor veya Allah diyor. Kadib'in tarikatında Hu diyor da Emel'in Nakşi tarikatında Allah diyor. Allah'ı zikretmek ayıplanır mı? Elinde teşbih var adamın. E ne olmuş ya? Teşbih de şeyi sayıyor sayıyor. Bin defa mı oldu? Beşiz mü oldu? Onu anlamaya çalışıyor. Yetmiş bin mi oldu? Başında da sarık var. E ne olmuş? Sarık Peygamber Efendimiz'in tavsiyesi. Bu ilk gerici. O senden çok ilericiyor. o. cenneti düşünüyor. İstikbali düşünüyor. Sen istikbaline gözünü kapatmışsın. Hiç düşünmüyorsun be Allah. Hiç Allah'tan korkmuyor musun? Bir gün Allah'ın huzuruna çıkmayacak mısın? Niye ayetleri inkar ettin? Demeyecek mi Allah sana? Niye böyle dinime karşı geldin? Aykırı aykırı gittin, yamuk yamuk işler yaptın? Demeyecek mi Allah? Düşünsene. Sen düşünmüyorsun. Sen atkalsın. Sen gericisin. O ilerici, o hem İstikbalini düşünüyor, hem de kabri düşünüyor, hem de ahireti düşünüyor, cenneti düşünüyor, mahkeme-i düşünüyor. Oha, o senden çok ilir. Hz. Ömer radiyallahu ha, Bilal-i Habeşi köleydi. Onu almış huzuruna, Şehid-i Rumi köleydi, sanatkar bir köleydi. Huzuruna almış, halbuki Kureyş'in eski başkanı Ebu Sufyan gelmiş. Efendim falanca filanca eşrafı gelmiş, onları kapıda bekletiyormuş. emirin ünlünün olduğu zaman beklenir. Edeki köleleri almış. O Koreşin reislerinden birisi diyor ki, ya ömrümde böyle gün görmedim. Kureyş'in en soyluları, asilleri, eşrafı, tabi onlar da Müslüman oldular. Yani Müslüman olduktan sonra olan bir hal. Hazreti Ömer'in halifeliği zamanı. Yani işler bitti, inatlar kesildi. Müşrikler de Müslüman oldu filan. Ama huzuruna geldiği zaman Bilali öne almış. Bilali Habeşi radiyallahu Esmer, fukaracık, efendim köle, eski köle, şehir bir Rumi'yi almış da Kureyş'in uluları, eşrafı dışarıda bekleşiyorlar böyle acayip gün görmedim. bizi almıyor da bizim kölelerimizi öne alıyor. Değil mi tabi onlar da Müslüman oldular işlerinden bir tanesi kalkmış demiş ki ey kalmıyorum, ey arkadaşlarım yani hepsi Kureyş birbirlerinden ey kalmıyorum, ey arkadaşım arkadaşlarım siz onu Hazreti Ömer'i levletmeyin, kınamayın, kendinizi kınayın Kabar kendinize. Çünkü Allah'ın emri hepimize eşit Zamanda eşit fırsat olarak geldi onlar Allah'ın emrine uydular biz uymadık Allah kendisinin yoluna çağırınca onlar koşturup hızla gittiler biz tembellendik geride kaldık neden sonra Müslüman olduk Mekke'nin sonra onlar ta evvelden Müslüman oldular da hicret ettiler cihat ettiler vesaire bizim demiş onların derecesine yükselmemiz mümkün değil fırsatı biz kaçırdık ey demiş ancak demiş bir çare aklıma geliyor. Dünyada kaçırdık. Biz artık onlara yetişmemiz mümkün değil dünyada. Bir çare aklıma geliyor. Kalkalım gidelim demiş hudut boylarına. Cihada girişelim. Allah yolunda çarpışalım. Şehit olalım. Belki ahirette eşit olabiliriz. Dünyada kaçırdık fırsatı. Belki ahirette eşit olabiliriz demiş. Ve hakikaten Kureyş'in en soylu Su bir tanesi, ailesini, eşini, dostunu, hepsini topluyor. Şam tarafına doğru cihad etmeye yola çıkıyor. Mekke mükerremede kimse kalmamış. Büyük bir heyecan, büyük bir üzüntü. Onu böyle uğurlamışlar. Mekke'nin yolcu uğurlanılan yerine kadar uğurlamışlar. Çok güzel konuşurmuş. Demiş ki ey kavmim, ...benim buradan hicret etmem... ...tabii bu iki olay ayrı zamanlarda oluyor... ...ama eşli birbirine... ...ey kavim benim buradan hicret etmem... ...sizi sevmememden... ...veya size olan sevgimin azalmasından değil... ...veya... ...bu diyar... ...iyi değil de daha güzel diyarlar var da... ...ben o tarafa doğru gidiyorum... ...böyle bir duygudan dolayı değil... ...fakat işte... Efendim ...Allah yolunda cihad etmek lazım bu İslam geldi, biz hatalı hareket ettik, bu hatamızı tamir etmemiz lazım diye, böyle çıkmış, uğurlamışlar kendisini de, ailesinin hepsi oralarda gitmiş, şehit olmuş vesaire, sadece onun oğlu dönmüş, bir de öteki ailenin sadece bir kız torunu dönmüş, Hz. Ömer ikisini evlendirmiş, İki garip, bir garibanla öteki garibanla evlendirin diye, İkisini evlendirmiş de onlardan yine hayırlı nice nice evlatlar dünyaya gelmiş. Aziz ve selam Evet. Ee, Allahu Teala Hazretlerini çok zikir edeceğiz. Kur'an'ın emri. Kur'an'la uğraşılmaz. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına karşı çıkan iflah olmaz. Aklını başına toplasın. Ukaralık etmesin. Yarım kuş aklıyla Büyük alimlerin, müştehilerin doğru dediği şeyleri yanlış saymaya kalkmasın. O büyük müstehitlerin bilgisinin bir derya olduğunu düşünürsek, bunun bilgisi bir dikiş yufkuyu doldurmaz. Onların ifanı bir okyanus ise, bunun ki bir keçe bile etmez, o kadarlık etmesin. Aslında başına toplasın, Allah'ın dinini doğru öğrensin incelerse kendisi de anlar. bak ne diyor peygamber efendimiz sahih hadis-i şerifte her ağacın her taşın yanında Allah'ı Yapıyor musun gel buraya Ukara. gel bakalım buraya yapıyor musun her taşın yanında her ağacın yanında Allah'ı zikrediyor musun etmiyorsun biliyorum etmediğini biliyorum çünkü derviş değilsin çünkü tasavvuf erbabı değilsin çünkü tasavvufa karşısın hatta radyodan kürsüden bilmem neden verip veriştiriyorsun yoktur bunun aslını bilmem ne de bilmem ne de kim demiş saçının bir terini göstermeyecek hangi o kadar demiş öyle söylenir mi tabi saçının terini bile göstermeyecek bir müslüman kadın elbette saçın örtülmesi ziynetin saklanması Allah'ın emri umumi emir saçın örtülmesi olunca yüzünü çıkartmak elbette olmaz umumun tahtında müstekilidir saçını örtmeyince azıcını gösterebilir manası çıkar mı elbette telini bile göstermeyecek. Nereden çıkmış bu? Nereden çıkacak? Akıldan, ferasetten, iştihattan, ilimden, irfandan çıkmış. Bu kadar. Herkes adbini bilsin yani. Allah'ın ahkamını doğru düzgün öğrenmek lazım. Zikir yapacak. Sonra ve izâ amilte seyyiyeten fa'mel bi cembeha haseneten es sirra sirri vel alaniyete bil alaniyem. Bir günah işlenirsen şeytana uyup nefse uyup hata edip ey muhatabım diyor Efendimiz yani insanları tabi olarak görüyor insanoğlu şaşırabilir hata da işler ayağa kayar bir günah işledin bir hata işleyiverdin ne olacak şimdi eyvah tüh bir günah işledin ne yapacak? diyor Peygamber Efendimiz fa'imen daha celbe eten hemen arkasından bir iyilik yap o onu siler bir kötülük yapmışsen kazara hemen arkasından bir iyilik yap. E bir sırrı. Gizli bir kötülük yapmışsen gizli bir iyilik yap gizlisiniz. El alaniyete bil alaniye. Aşikare bir günah işlemişsen aşikare bir iyilik yap. Bak Stockholm'de televizyon yayını oluyor. İki tane Müslüman'ın getirmişler kadını oturtmuşlar. Birisi Danimarkalı Müslüman, birisi Finlandiyalı Müslüman kadın öyle örtülmüşler mantoları şeyleri ne sorarlarsa gayet alimane cevap veriyorlar gayet güzel cevap veriyorlar Şefiker gitti elinde mikrofon dinleyicilerin arasından pay gördü dalgalı saçlı ondülasyon permanent diyorlar Altı aylık öyle mikansa bile saçlarının kıvrımı bozulmuyor <gülüyor> efendim öyle yakışıklı giyilmiş bir bayanın yanına gitti. Dedi ki, sizin de Müslüman olduğunuzu isminizden anlıyorum dedi. Bakın siz dedi şeyden gelmiş Rusya Müslümanlarından Finlandiya'ya gelmiş. Yani Müslüman kökenli olduğunuz halde tayyör giymişsiniz, açık giymişsiniz başınızı açmışsınız halbuki bu bizim kızlar kadar doğduğu halde efendim Hristiyan kökenli bir ülkede doğduğu, yetiştiği halde bunlar böyle örtünmüşler, eldiven giymişler, hiçbir yerlerini göstermiyorlar. Ne dersiniz bu duruma dedi, sordu. Kız erkek gibi net bir cevap verdi. Diyor ki, kusur benimdir, onların yaptığı doğrudur. Diyor. Onların yaptığı Allah'ın emrine uygundur, kusur benimdir, benim de öyle olmam lazım diyor. Kabahati olan benim diyor. İnsan haddini bilmeli. Doğruyu bilmeli, yapamıyorsa yapamadığını itiraf etmeli. Bak, aşikâre bir günah işleyen aşikâre bir iyilik yapacak ki tesiri şey yapsın, öyle günahı aşikâre işleyip yüzde de iyilik yapmak yetmiyor demek ki. Onu da aşikâre şey yapacak ki herkes bir görsün, hemen ona göre şey yapsın. Ela ufkırıkebi emnekinnansi minzabikeh. Bir de buyurmuş ki efendim, dil, Efendimiz dilini göstererek tutarak böyle buna demiş e, en çok hakim olanı bildireyim mi size? Bir de şöyle bir rivayet var bir emnesi binnasi yani insanlara en çok tesir şeyi size göstereyim mi demiş. Dili göstermiş. Bir Dil insanların istikbaliyle oynuyor. En önemli şey. Dil, insanı mahvediyor. Dil insanı cehenneme düşürüyor. Dil insanı hasre sokuyor. Dil insanı günaha sokuyor. Ve her yıkıbbün nâse alâ menâfirim bin nâbi hâza insanları böyle Yüzük koyun, cehenneme aldır küldür düşüren bundan başkası mı? diye dilini göstermiş. Bu dil çok önemli muhtemelen kardeşlerim. Dokuz defa yutkunup, öyle ölçüp biçip öyle konuşması lazım insanın. Lambur konuşmaması lazım. İleri geri konuşmaması lazım. Yalan, gıybet dolan, efendim, hatalı iş vesaire yatmaması lazım. Diline diline sahip olmak çok önemlidir İslam'da ve şükür ibadettir millet namazın ibadet olduğunu biliyor tefekkürün ibadet olduğunu bilmiyor tefekkür en kıymetli ibadet efendim zikrin ibadet olduğunu biliyor şükürun da ibadet olduğunu bilmesi lazım şükür de ibadettir eğer yerli yerinde susması gereken yerde susması biliyorsa şükür ibadettir Efendimiz bunu birçok hadis-i şeriflerinde bildirmiş. Ama yüzümsüz konuşmaktansa sükür çok daha iyidir. Dilinize sahip olun. Diliniz sizi cehenneme yüzü koyun, pat diye düşüplesin. Cehenneme atmasın. <gülüyor> sonuncu sayfanın sonuncu adresini okuyalım da ötekisi sayfa başı olsun. اَعْتِكُوا اَنْهُ رَكَبَةً Peygamber Efendimiz'e sormuşlar. Demişler ki bizim arkadaşlarımızdan birisi öldürdü bir adam. Pişman oldu. Efendim ne yapacak şimdi? Bir Müslümanı kasten öldüren ebedi olarak cehennemde yanar diye ayet-i kerimede bildiriyor. Ne yapması lazım? Peygamber Efendimiz buyurmuş ki bir köle azat etsin. O kölenin her azası, onun her azasının cehennemden kurtulmasına sebep olur. Yani köle azat etmesini tavsiye edilmiş oluyor. Bu son hadis yerinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Tabii bizim şimdi burada köle azat etme falan gibi bir imkan şu anda artık burada mevcut değil. Allah. Ee... Değilin için bana Bu kadar gösterelim. Bu kadar gösterelim. Rezervasyonunuz var. Ayırmazsanız bu defa ayırıp iptal 3 salavat-ı şerife 2 Elen Neşrah ve Vekeh Suresi Besmele'ylem eyvah kağıt şimdi geldi hanımlar kısmının ses bağlantısı yok olmadı şimdi bu kadar emek gitti gittiyse şey yani <gülüyor> 21 gülhü Allahu ahad besmeleyle Keha-i Şerif'e Salavat-ı Şerife. Qalem ennehu La اله illallah La لا illallah La الله illallah اله الا الله لا اله الا, الله. لا إلا, الله. لا إلا الله. Sallallahu aleyhi ve anihi ve sahbihi ve men tebi'ahu Bil ihsanim ecma'in Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Sebbaha billahi mafis semavati vel ardu Ve huve azizul hakim Lehu mülkü semavati vel ardu Yuhni ve yumitü ve huve ala kulli şeyin kadir Hüve el evvelü vel ahir Vel zahir vel batın ve Hu bi kulli şeyin alim. Salatullahu ala azim. Subhan Rabbi t- Rabbi azze. Ama yasufun. Selamunaleyküm rusulim. Elhamdulillahi Rabbi alamin anis. Subhan Rabbi alaihi la ilaha. Elhamdulillahi hakamdhihi ve salatu ala alihi sahbihi. وَمَنْ تَبِئَهُ بِإِحْسَانٍ اِجْمَائِينَ يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا يَا رَبَّنَا Aczane, naçizane yapmış olduğumuz cümle, hayratı, esenatı, ibadat ve taat taatı kardeşlerimiz tarafından çeşitli güzel niyetlerle okunmuş olan dört adet hatmi Kur'an-ı Kerim'i, yetmiş bin kerime-i tevhidi ve yine bir kimsenin şifası ve daha başka güzel niyetlerle çekilmiş olan 8 tane 4444'lük salat-ı tefriciyeleri, hak ve haciganımızı, zikri hatımızı ibadet ve taatımızı Ya Rabbi, lütfun ve kereminle kabul eylem. Bu aciz ve naciz ibadetlerimizi senin rızanı ermemize vesile eyle. Amin. Rahmetine bizleri mazhar eyle. Amin. Şu aciz, naçiz, eksikli ibadetlerimizi lütfunla, kereminle ahsen ve etem olarak makbul eyle. Amin. Hasul olan ücür mesubatı yarattığı biz evvela Peygamber Efendimiz'e hediye eyledik, vasıl eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühüne ermeyi cümlemize nasip eyle. Amin. Peygamber Efendimiz'in yolunda yürümeyi cümlemize nasip eyle. Sünnet-i seniyyesini öğrenip, ihya edip, uygulayıp şehir sevapları kazanmayı cümlemize ihsan eyle. Kur'an-ı Kerim'in ahkamına uymayı nasip eyle. Kur'an-ı Kerim'in şefaatine ermeyi nasip eyle. Amin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in alimin ve ashabının ve etbaının ve ecvacının ve evladının ve hulefasının ve veresesinin Ferese-i Nebi, Ulema-i ve Meşah-i Turku Ali'yemizin cümlesinin Ebu Betri Sıddık ve Ali Murtaza'dan hocamız Muhammed sahil bu Bursa'yı'ya kadar Turku Ali'yemiz silsilelerinden güceran eylemiş olan büyüklerimizin geçmişlerimizin ahirete intikal ve irtihal eylemiş olan cümle Müslüman Ejdadu Ceddad Akriba'u Taallikat Aba'u Ümmahat ve Ehevat yakınlarımızın, sevdiklerimizin üzerimizde hakkı olanların ve bize dua vasiyet etmiş olanların da ruhlarına ayrı ayrı hediye ödedik, vasıl Şu beldelere gelip buraları fetheden Fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahidlerin hasreten Fatih Sultan Mehmet Han Hazretlerinin ve ordusu mensuplarının bu beldelerde Müslümanlar gelmeden önce de yaşamış olan cümle enbiya ve salihinin ve bu beddelerden methum bulunan evliyaullahın salihlerin, alimlerin fazılların, kamillerin sevgili kullarının ruhlarına cümle hayrat ve hasenat sahiplerinin ve hasseten İskender Paşa'nın ve bu caminin tamirine, genişlemesine hizmette devam etmesine masraf etmiş olanların ve bu camiden güzel an eylemiş olan eğimle ve hutaba ve bu arzu müezzinin ve cemaatin ve haseten şu anda hazır bir meclis olan bütün ihvanımızın kardeşlerimizin cemaatimizin ahirete intikal edilmiş olan geçmişlerine hediyelerik vasıl eyler Ya Rabbi Onların kabirlerini pürlür eyle, ruhlarını mesrur eyle, makamlarını âlâ eyle, Amin. derecelerini yücelt Ya bizlere de sevgin kurulmayı nasip eyle, Amin. onlardan ibret almayı nasip eyle, Amin. onların haliyle hallenmeden, onlar gibi kabire girmeden dünyadayken sevginin, rızanı kazanmayı nasip eyle Ya Sevdiğin, razı olduğun kul olarak yaşat Yarabbi. Sevdiğin, razı olduğun, sevap verdiğin ameller işlemeyi nasip et Yarabbi. Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürüt Yarabbi. Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya ettir Yarabbi. Onu yaşamayı, yaşatmayı nasip et Yarabbi. Yarabbi cümlemize dinde ve dünyada ve ahirette afiyet ihsan eyle. Amin. Hastalıklardan geri eyle. Fiyetlerden Elenlerden, kederlerden kurtar. Gönüllerimizin muratlarını bizlere sen ihsan eyleyelim. Kendinden gayriye muhtaç etmeyelim. Ya, yanlış yollara saptırmayalım. Nametleri el açtırmayalım. Kimsenin önünde mağlup ve mahcup duruma ara. Ya, Dedelerimizin yadigarı olan şu diyarları bizim günahlarımızdan kafirlerin eline geçirtmeyelim. Farsıkların, facirlerin, zalimlerin Galebesinden, düşmanların istilasından beldelerimizi koruyarak, ya Amin. İstilaya uğramış İslam beldelerini kurtar ya Rabbim. Mücahit kardeşlerimizi kafirlere galip eyle ya Amin. Bize dini mübini İslam'a ve Müslüman kardeşlerimize her yönden faydalı işler yapmayı nasip et ya Amin. Maddeten ve manen onları desteklemeyi, İslam'ı kuvvetlendirmeyi nasip eyle ya bize sıhhatli, afiyetli, ecirli, sevaplı, uzun ömürler İhsaniye'yle Bu ömürlerimizi hayırlı, dereketli işlerle geçirmeyi nasip et. Yapalım. Vefatımızdan sonra da sevaplar kazanmamıza sebep olacak sadaka-i cariyeler, hayrat-u yapmayı da nasip et. Yapalım. Kabirlerimizi cennet bahçesi eyle Kabirden kalktığımızda bizi böylece peygamber efendimizin liva'ul hamdi altında haşret yarabbim. Peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşireyle yarabbim. Arşının gölgesinde gölgelendirdiğin has kullarından olmayı bizlere nasip et. Mahşer günlüğün sıkıntılarına bizlere uğratma yarabbim. Defter divanı bizi hesaba çekme yarabbim. Bir gayri hesabı Cennetine giren kullarından eyle yarabbim. Peygamber Efendimiz'e orada komşu eyle yarabbim. Havuz-ı kevserinden doya doya içmeyi nasip et yarabbim. Senin selamına mazhar eyle yarabbim. Senin cemalini gören kullarından eyle Bir Bi hürmeti khatematil kur'anin azim ve bi hürmeti salavat-ı şerife ve bi hürmeti khatmit tehlil-i şerif ve bi hürmeti esrar-ı suretil Fatiha. Evet, çam kazasında oturan abisinin kızı, iki tane de dayı, dayı kızı ders almak isteyen kardeşimiz, onlara selamlarımızı söylesin. Şimdi tarif edeceğim tarifleri onlara da göndersin, yapsın, kabul ettiğimi onlar o yapsınlar. Efendim, Bursa'da annesi olan kardeşimizin kağıdını aldım, o da aynı şekilde.